Kahvaltıyı beğendin mi? Efendim? Kahvaltıyı beğendin mi dedim. Yumurta iyi pişmiş değil mi? Tam sevdiğin gibi. Marmelat da çok lezzetli. Yumurta iyiydi. Marmelat da güzeldi. Senin sevdiğin marmelat. Hmm. Bugün doğum günün. 56 yaşındasın. Bugün doğum günün olduğunu biliyor muydun sevgilim? Unutmuştun değil mi? Sağır mısın? Bir şeyler söylesene. Tek başına konuşmaktan sıkılıyorum. 56. 56. Bugün nereye gideceksin? Dün nereye gittin? New York kıyısında dolaştım. Kahve içtim. Bir adam yanıma geldi oturdu. Biraz konuştuk. Jambonlu sandviç ısmarladı bana. Sıkıntılıydı oldukça. Yani dertli demek istiyorum. 56 ha. Çok hızlı gidiyoruz. Daha dün gençtim. Olsun. Benden daha ilginç bir hayat yaşadın. Oldukça yaman bir hayat. Hala neşelisin. Hep güzel yerlere gidiyorsun. Geziyorsun boyna. Ben de bütün gün burada tek başıma oturuyorum. Sıkılıyorum. Son günlerde parka gittin mi hiç? Hayır Bugün gitti öyleyse Akşama bana anlatacak bir konu çıkmış olur Dün hayk böyle bir kaza gördüm Ölen oldu mu? Bilmem Ölen olmamıştır herhalde Evet ölen olmadı galiba Ben gidiyorum Ayakkabıların boyalım? mı? Hayır Daima boyalı olmasına dikkat et belli olmaz Bakarsın önemli bir kişiyle karşılaşırsın Hadi hoşçakal Gel seni bir öpeyim Bunu hatırlatmam mı gerekiyor? Bir zamanlar kendin hatırlardın benden önce O seneler önceydi Akşama görüşürüz Dükkanınızı okudum da. Sizi kim gönderdi buraya? Dükkanın cama kenarındaki küçük ilanı okuyup geldim. Bir yanlışlık olacak herhalde. O ilan size ait değil mi? Kiraya verecek odamız yok bizim. Kötü biri değilim merak etmeyin. Olabilir. Yondaralı değilim gerçi. Babam da yabancı ama... Uzun zaman İngiltere'de kalmış. O da bu mu? Bu benim oda. Ortaklaşa mı kullanacağız yani? Peki kirası ne kadar bu Ne kirasından söz ediyorsunuz kuzum Şu odayı görebilirim Kiraya verecek odam yok Yoksa başkasına mı kiraladınız Özür dilerim ama yanlış adrese gelmişsiniz Kime kiraladınız Belki yanımızdaki evlerden biridir aradığınız Bizde kiralık oda yok Aradığım evi kolayca ve yanlışsız bulurum her zaman Bütün ev kendinizin mi Anlamıyor musunuz Kiraya verilecek odam yok Yoksa biraz kumral olduğum için mi tereddüt ediyorsun? Yunanlı mısınız? Hayır İngiliz'e de pek benzemiyorsunuz Bende İspanyol kanı vardır biraz Ailenin kökü oraya dayanır Gitar çalarım Çilek severim İspanyol oluşumdan geliyor bunlar herhalde Ne iş yaparsınız? Berberim Babamın küçük bir dükkanı vardı Onun yanında yetiştim Erkek kardeşim de berberde Kazada öldü Belki gazetelerde okumuşsunuzdur Çok geniş yer verdiler kazaya Nasıl bir kaza? Otomobil çarptı Kendini arabanın önüne attı dediler Ama inanmadım ben Şoförü yakaladılar mı? Hayır Ben bunun bir kaza olduğuna inanmıyorum Bazı kimselerle başı derttiydi. Gerçi cenazesine koca koca çenekler yollamışlardı ama Biraz oturabilir miyim? <Gülüyor> Hopney'den buraya kadar yürüdüm çünkü Peki ama beş dakikayı geçmesin. Bugün yapılacak çok işim var ee, Çay içsek Bu saatlerde genellikle çay içersiniz siz de Nereden biliyorsunuz? Kardeşim söylemişti O çevrede olan her şeyi bilirdi Adırlar idi Kazadan sonra bizi çağırdılar Kimliğini tespit için Kolundaki dövme izlerinden tanıyabildik ancak Bunun bir kaza olmadığına eminim Öldürdüler onu Ama kimin öldürdüğünü bulacağım sonunda Aslında kimin öldürdüğünü biliyorum Buradan taşınmaya niyetiniz var mı? Hayır rahat bir ev herhalde. Evet. Memnunuz evimizde. Mutluyuz. Sayımı evet. söylüyorsunuz? Çok iddialı bir söz bu. Sakin bir hayat yaşıyorsunuz bunu biliyorum. Evet. Öyle. Yalnız mı yaşıyorsunuz? Kocam birazdan gelir. Nereye gitmişti? Şu köşede bir yere uğrayıp gelecekti hemen. Nereye uğrayacaktı? Köşedeki dükkandan bir şey alacaktı. Evet, evet, evet. Odanız çok güzel. Şu kanepeyi çok sevdim. Açılınca yatak oluyor. Kiracınız burada mı uyuyor? Kiracım falan yok. Neden ilan astınız öyleyse? Herkesle alay mı ediyorsunuz siz? İlan falan asmadık. Ye. Yeah. Ye. Yeah. Asmışsınız gördüm. Kör değilim ben. Gidip bakın isterseniz. Dükkanın camakanında duruyorum abi. Biz bir insan değilim. de içme. Buyurun çayınızı. İçer içmez gitmenizi rica edeceğim. Çok işim var. Bu kadar küçük bir evde ne işi olabilir insanım? Laria adı size bir şeyler hatırlatmıyor mu? Hayır. Kardeşimin adı. İyi bir insandı kendisi. Çok güzel. Kocanızı tanırdı. Michael'a mı? Pek fazla arkadaşı yoktur. Kocanız da ama. onu tanırdı. Kardeşimin nişanlısı çok sarsıldı kazadan sonra. Nişan yüzüğünü de beraber gömdürdü. Gece gündüz ağladı. Şimdi ise mezarına bir çiçek koymak bile zor geliyor ona. Belki de kazadan sonra... Kaza değildi öldürdüler onu. Nereden biliyorsunuz canım? Siz nereden biliyorsunuz kaza olduğunu? Bana bakın yabancı bir evdesiniz. Benimle de böyle konuşmak hakkını kim verdi size? Hadi çabuk çayınızı için ve çıkıp gidiyorum buradan. Kocam gelirse çok kötü olur sizin için. Kocanız değil ki o. Çok ileri gittiniz artık. Çabuk terk edin evimi çabuk. Neden? Neden bu kadar sinirlendiniz birdenbire? Evli değilsiniz bunu biliyorum. Anlaşıldı. Hakkınızda daha çok şeyler biliyorum. Polis çağırmaktan başka çare yok. Telefonunuz yok ki. Aşağıdakileri çağırırım. Evde sizden başka hiç kimse yok. Buraya gelin. Yaklaşmayın. Ne oldu niye bağırıyorsunuz? Delirdiniz mi yoksa? Biliyor musunuz? Sizi kolayca öldürebilirim Burası Yaklaşmayın Kocanız kıskanç mıdır? Evet Akşama kadar eve dönmeyecek değil mi? Öyle değil mi? Hayır dönecek birazdan dönecek Tabancasını nerede saklar? Cevap verin Tabancası yoktur Var. Vardı birisine ver. Hayır tabanca bu evde Ve kocanız daima dolu tutar tabancasını Bu bilgilerin nereden aldığımı merak etmeyin Hiç öğrenemeyeceksiniz çünkü Sizce aşık mıdır kocan? Oldukça yaşlıdır kocam. Burada size saldırırsam benden öc alır mı? Çoğu erkekler gibi namusuna düşkün müdür? Tabi, tabi bundan şüpheniz olmasın. İyi. Çay için teşekkürler. Gidiyor musunuz? Demek odanızı kiraya vermiyorsunuz. Belki de beni gözünüz tutmadı. Ha. ...biraz bozuk paranız var mı? O yolu yine yürüyerek dönemem de. Alın. Alın ve bir daha da buralarda görünmeyin. Parktan geliyorum. İyi oldu gittiğim. Ama hava serindi biraz... Kolsuz bir adam gördüm. İki kolu da yoktu. Savaşta kaybetmiş. Yaşamaktan umudunu kesmiş gibiydi. Hava soğuktu. Yanımdan geçerken ihtiyar bir kadın gibi tir tir titriyordu. Yüzü de mosmor olmuştu. Zorlukla nefes alıyordu. Dinliyor musun Joyce? Hı. Parka senin için gittim. Sabah istemiştin ya. Dinliyorum. Sen ne yaptın? Karma karışık bir gün geçirdim. Çok mu yoruldun? Biraz. Benimle hiç ilgilenmiyorsun Mike. Ölsem bile kılın kıpırdamayacak. Bunu da nereden çıkardın şimdi? Bir akşam eve geldin de beni ölmüş bulursan ne yaparsın? Sen hasta mısın kızım? Hayır. Hasta falan değilim. Karaciğerim mi bozuk? Hayır. Öyleyse kalbinde bir rahatsızlık var. Hayır. Sinirlerim bozuk. Sinirden insan ölür mü canım? Ölmez mi dersin? Yarın doktora götürürüm seni. Ya beni öldürürlerse? Kim öldürecek seni canım? Bakarsın biri öldürür. Bu tip cinayetleri her gün gazetelerde okuyoruz. Eee canım böyle bir şey olursa yardım istersin. Kimden? Mary'den. <gülüyor> Meri Mary evde yok ki. Yeniden çalışmaya başladı. Koca evde yapayalnızım. Bir cam kırarsın dikkati çekmek için. Yarın dışarı çıkma. Ama evde oturamam bütün gün sıkılırım. Biliyorsun bunu. Hem biz buraya taşımadan önce Meri de evde tek başına kalırmış bütün gün. Ben Meri değilim. O korkmuyordu belki ama ben korkuyorum. Senin sinirlerin bozulmuş. Mary'le konuşsana biraz. O senin kafandan bu saçma düşünceleri çıkarır. Sonra arada sırada dışarı çık. Kendine oyalanacak bir şeyler bul. Kiliseye git sık sık. Yine de kendimi çok yanlış hissedeceğim. Bir değişiklik olur. Hem kim öldürecekmiş seni. Birinin böyle bir şey yapması için deli olması gerek. Şu yüzüne bak. Ne zamandan beri yıkamıyorsun? Ağladım. Ağladım mı? Çok korkuyorum Ölmekten korkuyorum Bak Joyce seni niye öldürsünler Bunu birine gidip anlatsan Gülerler sana Öyle mi dersin Yeter saçmalamayı bırak artık rica ederim Mike ne var? Dinle Dinliyor musun beni Bırak şu gazeteyi Bugün buraya bir adam geldi O da kiralamak istediğini söyledi Bir yanlışlık olmuş herhalde Çok korktum Oyuna öldürülmüş bir kardeşi varmış ondan söz etti durdu. Öldürülen kardeşi mi? Kapıyı açmasaydım. Yabancı olduğunu nereden bilebilirdim. Acayip bir adamdı. Deli gibi. Nasıl bir şeydi? Gençti. İçeri almasıydın? Önce direndim ama sert ve kesin konuşuyordu. Serserinin biridir. Hayır. Görünüşü pek serseri değildi. Görünüşe bakma sen. Sonra konuşması da pek serserice değildi. Neler söyledi sana? Sinirlerimi bozdu çok. Niye Mary'e seslenmedin? O gelir seni teslim eder. Evde değildi diyorum sana. Evde yoktu anlamıyor musun? Evde tek başınaydım. Çok kaba bir adamdı. Yarın gidip parkta oturacağım. Akşam yemeği bulamayacaksın evde. Merak etme bir daha gelmez. Gelecek. Nereden biliyorsun? Gelebilir. Tabancan nerede? Tabancam yok. Birine verdim. Tabancanın nerede olduğunu sordu. Kim? O genç mi? Tabancam olduğunu nereden biliyor? Bilmiyorum, söylemedi. Sen sordun mu? Hayır. Nerede tabancan? Sonra bizim hakkımızda bu kadar şey nereden öğrenmiş? Uh, uh. Uykum geldi yatıyorum ben. Sen de yatacaksın. Sonra, sonra evli olmadığımızda nereden öğrenmiş? Belki birisinden duymuştur. Meri söylemiştir belki de. Boşbazın biridir Meri. Yarın Meri ile konuşup dilini tutmasını söylerim ona. Ya bir daha gelirse ne yapayım Mark Akıl ver Gelirken palto mu da getiriver Bu gece hava biraz soğuk Yorgan yetmez belki var orada? Girize'ye mi gitsem acaba? Oh, tanrım, Tanrım, ne kadar yalnızım. Yaşadığım süre hep yalnız hissettim kendimi. Kim var orada? Ne istiyorsunuz? Kapıyı kimseye açmıyorum bugün İsterseniz çekişle canını açmayacağım İzlediğiniz için Sayımı neden hazırlamadın Dışarıda dolaştım Pencereden ışığı görünce eve gelebildim Nereye gittin Boulevard mağazasına Neden Kalabalık olduğu için kalabalığın arasına karıştım O genç yine geldi Kim Dün gelen genç Yine geldi bugün Az daha öldürüyordu beni Yatak odasının iki camını kırdı Git de gör Ne yaptımsa fayda etmedi Saat dörde kadar kapıdaydı Kapıyı tekmeledi, Durmadan zili çaldı Perişan oldum bugün Az daha deliriyordum Taşınalım buradan Nereye taşınalım Burası çok iyi bir yer Güzel bir ev gördüm kiralıkmış Buradan uzaklaşalım Komşularımız da çok iyi insanlar Git de pencerelerin durumunu gör öyleyse. Onun kırdığını nereden biliyorsun gördün mü Bu evde daha fazla oturamam Şu kapının kilidine bak Neden onarmadın onu o kadar da söyledim sana Yarın onarırım Ben bu evden gidiyorum Sen de kendi başının çaresine bak Kapıyı kırıp içeriye girmeye çalıştın mı? Hayır. Camları kırdığını gördün mü? Hayır göremezdim. Çünkü ben buradaydım. Peki o olduğunu nereden biliyorsun? Konuştun mu hiç? Hayır. Öyleyse? Ama oldu Tahminle olmaz. Eminim ki aynı adamdı. <gülüyor> Polise şikayet etsen sana gülerler. Hiç kimseyi bu şekilde suçlayamazsın. Neden kapıyı açmadım peki? Bana yaptırmak istediği de buydu zaten. Uzun boylu muydu? Evet. Onu kolayca tanıyabilirim. Kimi? buraya gelen genci. Dün Evet. Ya bugün. Oh, saçmalama. <gülüyor> İki tanık gerekir biliyorsun değil mi? Oysa senin bir tane biliyor. Sonra isteseydi pekala içeri girebilirdi. Kilitte bozuk olduğuna göre. Bilmiyorum. Kapının kilidine eve dönünce bakarım. Eve dönünce mi? Nereye gidiyorsun? İşim var. Bir saatten fazla sürmez. Geç kalmam. Bu kadar şeyden sonra beni bu saatte tek başıma mı bırakıyorsun? Çok önemli bir işim var. Biriyle görüşmem gerekiyor. Kapı çalındı. Evet. Açsana. Ben açamam. Ben yatak odasındayım. Aç kapıyı. Siz dün gördüğüm hanımsınız değil? Mi? Sensin. Yanlış bir yere gelmedim mi? Bugün beni korkutmakta eline geçti. Odayı çevir. Belki fikrinizi değiştirmişsinizdir diye düşünmüştüm de Fikrimizi değiştirmek öyle mi? Neden bağırıyorsunuz kızım? kocam? Kocam Bütün yaptıklarınızı ona anlatayım mı şimdi? İster misiniz sen? Hayır Tabi istemezsiniz ya Kapıma gelip beni korkutmaya utanmıyor musunuz? Bunu da nereden çıkardınız şimdi? Bir de anlamamazlıktan geliyor Utanmıyor musun? Çocuk gibi davranmaya Ne demek istediğimi anlıyorsun değil mi? Sen mi verdin o camların parasını söyle? Hangi camlardan bahsediyorsunuz anlayamadım. Bu sabah kırdığın camlardan. Gelip kapıma dayanmalar, durmadan zil çalmalar, pencerelerin camını kırmalar. inkar edemezsin. Buradan kilometrelerce uzaktaydım sabah. Bir yanlışlık olacak herhalde. <Gülüyor> Yalancı. Sen pis bir yalancısın. Bana bakın bağırmadan konuşun benimle kafamı da fazla kızdırmayın. <Gülüyor> Yeter artık. Buna bir son vermenin zamanı geldi. Mike. Ne var? Buraya. <gülüyor> Aa, <gülüyor> dur, <gülüyor> dur, dur. Sakın kıpırdayım <gülüyor> deme. <gülüyor> O lan o saçellerin üzerindesin. Çekiyorum. Dokun bana. Çek. Canım da. Bak, kocan kendisini görürsün işte. Çekiyorum sana. Bakayım. Kocan Mark. değil o senin. Kocan değil. Gel kendin buraya çabuk ol. Çabuk. Ya vermem. Dur. Bunu i̇şte, siktir. Işte, i̇şte. İşte. Beni buyla rahatsız eden adam bu. Nedir bu olanlar? Karımın hiç rahatsız ediyorsunuz. Bir odaya ihtiyacım var. Burası kiralık değil inan vermişsiniz. Kiralık odamız yok. Aa, siz İrlandalısınız. Annem de İrlandalıydı. Babam... Babam Akdenizli. Ev bulmak çok güç biliyorsunuz. Hakney'den buraya kadar yürüyerek geldim. Londralı mısınız? Yani Londra'da mı doğdunuz demek istiyorum. Hayır. Eee... Ee, bacaklarım çok ağrıyor yürümekten Acaba bir bardak su rica edebilir miyim? Joyce Ne var? Bir bardak su getirsin. Sakın içeri alma onu Kapa çeneni saçmalamayı bırak rica ederim İçeri buyurun Oturun biraz Buyurun Buyurun şu Neden içeri aldın onu? <gülüyor> Cüzamlı değil korkma Sor bakalım Neden beni rahatsız ediyormuş iki gündür sor Suyun Dün karımı rahatsız etmişsiniz Doğru mu? Benim kadınlarla ilgim yoktur İlginiz yok mu? <gülüyor> Halbuki o işe yirmi yaşından önce başlamıştım ben <gülüyor> Neden? Korkuyor musunuz yoksa kadınlardan? Ne hakla benimle böyle konuşuyorsunuz? Bu benim bileceğim bir iş Yalnız beni ilgilendirir bu Sekiz yaşında bir çocuğum var Ya evlisiniz öyleyse Kızın izini kaybettim Adı neydi? Patricia Soyadı? söylemedi için Ben de ısrar etmedim Bavulumu da beraber getirdim Neden? Belki o fikrini değiştirmiştir diye düşündüm O ne demek? Adım yok mu benim? Nerede bavulunuz? İçeri getiriniz. Bana o kadar şey yaptıktan sonra bu evde mi yatıracaksın onu yoksa? Şişt! Biraz daha az konuşsan iyi olacak. Kim olduğunu bile bilmiyorsun daha. Dur bakalım anlarız şimdi. Anlaşılacak yanı mı kaldı artık bunun? Bana o kadar şey yaptıktan sonra. Kapa çeneni. Kapa çeneni ha? Yerli yersiz, o kadar çok konuşuyorsun ki. Hadi aşağıya. Nereye istersen Bavulunu oraya koy delikanlı Bir çay yap da içelim Joyce Sana söylüyorum Misafire karşı biraz daha nazik olsan Çok iyi olacak Ne iş yaparsınız Berberim Babam da berberdi Onun yanında çalışıyordum ama Anlaşamadık ayrıldım Hmm. Sporla ilgilenir misiniz Çok meraklıyımdır ya, Ben de bir zamanlar boksördüm Hem de iyi bir boksör Sonra bir boğaya çattık Bırakmak zorunda kaldım boksu Bana bak Joyce Surat asıp oturman çok ayıp oluyor Ben gitsem iyi olacak Yok canım onun yüzünden niye gidecekmişsiniz Ben aşağıya iniyorum <gülüyor> Bakma sen ona Biraz sinirleri bozuk da. Başım çok derde girmiştir bu yüzden. Aslında iyi bir kadındır. Bana çok iyi bakar. Annen sağ mı? Kemik vereminden hastanede yatıyor. Aa, çok kötü. İyileşme ümidi var mı? Bilmem. Ya baban? O iyi. Hmm, memnun oldum. Odaya ihtiyacın varsa burada şu açılıp kapanan kanepede yatabilirsin. Çok rahattır. Yeni mi bu kanepe? Hmm, yok hayır. Uzun bir zaman önce almıştık. Yeni eşya alacak durumum yok bu aralar. <gülüyor> Para bakımından biraz sıkıntıdayım da. de. Hele şu hayat pahalılığında geçim başlı başına bir dert. Kardeşimi tanıyorsunuz değil mi? Efendim? Kardeşim. Eee? Tanıyorsunuz onu. Hmm, belki bir yerde karşılaşmışızdır. Hele sporcuysa yüzde yüz. Boksör müydü? <gülüyor> Belki de yere sermişimdir onu maçta Tanımıyorum demiyorum Belki bir görmüşlüğüm konuşmuşluğum vardır Ama hepsi o kadar Şu fotoğrafa bakın hmm. hmm. Baya yakışıklı bir gençmiş Öyleydi Kardeşin senin öyle mi Çok güzel Öldürülmesinden iki gün önce çektirmişti Bu resmi Ne oldu Işık gözlerinizi mi rahatsız etti Yoksa tanıdınız mı onu? Al şunu koyacağım. Neden? Ne oldum birden? Bu kadar genç yaşta ölmesinde kötü. Tanıdınız mı onu? Daha önce bir iki kere görmüş olabilirim. Nasıl öldürüldü? Bilmiyor musunuz? Hayır. Nereden bileyim? Bir araba ezdi. Çok kötü. Çok kötü o şekilde öldürülmesi. Öyle değil mi? Öyle! ...hastaneye götürdüklerinde ölmüş müydü? Hem de tanınmayacak durumdaydı. Zavallı çocuk, zavallı çocuk. Kardeşine düşkündün değil mi? Kendimi öldürmeyi bile düşündüm. Ama sonra bazı sebeplerden vazgeçtim. Çünkü kendimi öldürseydim... ...sigorta anneme para vermeyecekti. Ama günün birinde bir şey olursa bana... ...o zaman sigortadan para alabilirler. Ne olacak sana? Kim bilir. Belki biri çıkar öldürür beni. <gülüyor> Delisin sen. Neden? <gülüyor> Annene para kalsın diye kendini öldürteceksin öyle mi? <gülüyor> neden olmasın? <gülüyor> yani sen şimdi seni öldürecek bir adam arıyorsun öyle mi? Eh biraz öyle. <gülüyor> Peki neden bizim evi seçtin bu iş için? En uygun yer bu ev bence. Hıh. Hmm. Anneme para kalması gerekiyor Ancak benim sigorta paramla yaşayabilir Ama ölürsem Larry'nin yanına gömülmek isterim Zaten vasiyetname de yazdım bunu Nişanlısı da ilk günlerde ölünce onun yanına gömün beni derdi Şimdi başka bir adamla yaşıyor Mezarına bir gül koymak bile zor geliyor ona Öldürüldüğünde Ekim'in 21'iydi. O gün siz ne yapıyordunuz? Bilmiyorum. Bilmiyor musunuz? Herhalde dolaşıyordum. Genellikle her gün çıkarım dışarı. Çok mu dolaşırsınız? Hı hı. Yürümek iyi bir egzersiz oluyor. Yaşıma göre genç görünmemin sebebi de bu. 21 Ekim sabahı neredeydiniz? Hatırlayamayacağım. Günlük hayatınızı yazar mısınız? Yazardım. Ne zamandan beri? Geçen yıl Noel'den önce bıraktım. Neden bıraktınız? <gülüyor> Yazacak bir şeyim kalmadı artık. Her gün aşağı yukarı aynı şeyleri yazıyordum. O gün neredeydiniz? Belki de balık tutmaya gitmiştim. Nerede? Kanalda. Çok tutmuş muydunuz? Tuttuğum balıkları suya atarım tekrar. Neden? Bu bir kuraldır. Kulübüm kuralı. Kardeşim de kulübe üyeydi. Onu tanıyorsunuz değil mi? Hayır. Hava nasıldı o gün? Yağışlı mıydı? Evet. Hayır. Bulutluydu. Doğru söylemiyorsunuz. Hava öğleden sonra bulutluydu. Sonra da yağmur yağdı. Sabah güneşliydi. Soğuk ve güneşli. Sizi balık avlarken kim gördü? Kimse. Yalnız başımıydım. Araba kullanabilir misiniz? Evet. Son defa ne zaman kullandınız? Yıllar önce. 21 Ekim'de kullandınız mı? Balık avlıyordum o gün. Sinirleriniz bozuk mudur? Hayır. Yufka yürek misinizdir? Kedileri tekmeleyebilir misiniz? Hayır. Köpeklere taş atar mısınız? Hayvanları koruma kurumuyla başınız derde girdi mi hiç? Seni bile incitemem. Ölüysen için kardeşimi öldürdün. Onu arabayla siz çarptınız. İnkar edemezsiniz. Tanıklarım var. Bana bak. Onu sen öldürdün. Hayır. İtiraf et. O gün balık tutuyordum. Dindar bir adama benziyorsun. Suçunu itiraf et. Sen çarptın ona. Sonra sonra da kaza dedin. Beni hatırlıyorsun Michael. Bunu kıskançlık yüzünden yaptın. Saçmalama o bir kazaydı. Değildi kaza falan değildi. Kıskançlıktan gözün dönmüştü. Neden kıskanayım onu? Nedenini biliyorsun sen. Şu anda beraber yaşadığın kadınla ilişkisi vardı. Bu yüzden onu öldürdün. Yalan söylüyorsun. Onun Joyce'la bir ilgisi yoktu. Zar Joyce'a. Eğer kaza olmasıydı polis kolayca suçu ortaya çıkarabilirdi. Uğraşmak istemedi. Çünkü polisle kurtulmak istiyordular giden. Oldukça dert olmuştu polisin başına. Ne yapıyorsun? Gömleğimi çıkarıyorum. Bu kanepede yatabileceğimi söylemiştin ya. Bu saatte yatılır mı? Neden yatılmasın? Daha çok erken. Sabahları erken kalkarım da. Şey şimdi aklıma geldi. Seni burada yatıramayacağız. Neden? Karımın teyzesi gelecekti. Şimdi aklıma geldi özür dilerim. Bu saatte mi bekliyorsunuz teyzeyi? Pek belli olmaz onun ne zaman geleceği. Aptal bir kadın olmalı. Bu saatte gece yatsına gelinir mi? Adı ne? Seni... Nereden gelecek? Güneyden. Hı -hı. Üzüldüm doğrusu. Burayı çok sevmiştim çünkü. Tam bana göre bir yer. Yalnız dekorasyonunun biraz değişmesi gerekiyor. Senin yanında olsam duvarı kağıtla kaplardım. Sonra da ünlü kişilerin resimlerini asardım. Bak ne yapalım. Sana kardeşimin büyütülmüş fotoğraflarını vereyim. Duvarları kağıtla kaplamana da yardım ederim. Sonra kardeşimin resimlerini asarsın her yana. Ne dersin? Hayır derim. Neden? Bu odaya öyle modern anlayıştaki şeyler girmez. Şu fotoğrafa bak! İyi göremiyorum gözlüklerim yok. Ama demin görmüştün. Hem de çok iyi görmüştün. Neyse. Neyse neyse ben gidiyorum. Medi'ye selamlarımı söyleyin. Medi mi? O da kim? Burada oturan kadın. Burada oturan mı? Karınız. Karımın adı Joystur. onun adı. Bir zamanlar Medi'ydi. Neler saçmalıyorsun kuzum. Bir zamanlar karnınızın iş adı Medi'ydi. Defol buradan. Defol buradan sersemenim. Anlamadım. Defol diyorum. Aptal mısın sen? Bu kadar sinirlenme canım. Eski gücüm yoksa bile yine iki yumrukta sererim seni. Defol. Bana bak. Polis mi çağırmamı istiyorsun yoksa? Hadi çağırsana ne duruyorsun? Karınla yeteri kadar ilgilenemiyorsun gibi geliyor bana Nereden biliyorsun? Uzun zamandır tanırım kendisini Yalan! Daha iki gün önce tanıdın onu Buna inandın sen de değil mi? Tabii İnanırsın tabii, inanmaya alışmışsın çünkü Ben hiçbir kadına inanmam Neden? Bu konularda yeteri kadar tecrüben vardır da ondan Medi'nin daha önce kardeşimle ilişkisi vardı Burak Medide mi ona Sen kardeşimi öldürdükten sonra bile beni sık sık ziyaret ederdi Neler söylüyorsun seni? Eğer böyle bir halt karıştırdınsa işim bitmiş demektir. Doğru mu? Ne? Öldürecek misin beni? Öldürün. Şu parmaklarımla izlerim seni. Paran parçaydırım. Tıpkı kardeşim'i öldürdüğün gibi değil mi? Ama ben çok güçlüyümdur. Görürüz kimin güçlü olduğunu o zaman. Tabancan var nasıl olsa mi? Onun da öldür beni. Öldür beni. Yarın yine geleceğim mi diye. Ona göreceğimi söyle. Beklesin beni. Yarın ona bir daha millet edersen ne yaparsam? Bak. İnan bana kardeşini ben öldürmedim. İnanıyor musun İnanmıyorum. Belki seni öldürmemi mi istiyorsun? Bu mu istediğin? Ona arabayla sen çarptın. Tanıklarım var. Yalan mı? Yalan. O bir kazadır ama kurtulamayacaksın. Ben sana yapacağımı biliyorum. Bunu görüyor musun? Tapanca. Kullanacağım bunu. Söz verebilir misin? Eğer seni karımla yakalarsam kullanırım bunu. Bana bak. Doğruyu söyle. Onunla aranda bir şey olmadı değil mi? Uyduruyorsun değil mi? Nişancılığınız nasıldır? Ustayımdır. Nereden vurursun? Kalpten. Ah oh, en güzel ya. Bak kalbim şuradadır sakın şaşırma. Ta buraya olmaz mı? Yaralanmak istemiyorum. Ölmek istiyorum. Şaka yapıyorum sanıyorsun değil mi? Ben mi? Seni korkutmak için böyle konuşuyorum sanıyorsun. Hele bir yakalayayım seni burada o zaman görürsün. Karının beni istemediğine emin misin? Oysa benimle veda birçok gençlerle... Defol! Daha... Ama yarına kadar. ...şeyler oluyor bana. Ama... ...ama ateşle oynadığının farkında değil bu serseri. Geberteceğim bunu. Ama gerçekten var mı böyle bir şey? Nasıl olur anlayamıyorum bir türlü. Ah oh, şu kadın denen! Evet. Kardeşini ben öldürdüm bu serserinin. Coş yüzünden! Coş! Coş! Ama onu öldürürsem gözük göremeyeceğim bir daha. Yapayalnız bir hayat. Yalnızlık büyük bir azaptır. Tekrar yeni bir hayata başlayamam. Oldukça yaşlıyım. Onu seviyorum. Çok seviyorum. Her şey bu benim. Ne yaparsa yapsın ondan ayrılamam. Gitti mi? Gitti mi Ne demek istiyorsun Burada kalacağını sanmıştım da İster miydin burada kalmasını İster miydim Her şeyi öğrendim Her şeyi Nereye Yatmaya seni dinlemek istemiyorum Ne yapmak istiyorsun şunu bana söyler misin Ne Seni affetmiştim Evet birini öldürerek Öldürmedim kazaydı Sen öldürdün onu Kıskançlıktan gözün hiçbir şey görmüyordu Onu hala seviyor musun onu hala seviyor musun? Hayır! Hem sevsem ne olacak? Onu seviyorsun hala. Onu unutamadığın için kardeşiyle seviştin değil mi? Hayır! Bu çocuğu ilk kez görüyorum. O korkunç hastalığın yine çıktı ortaya. Kıskanç! Hastalık derecesinde kıskansın. Annen sokak ortasında neden öldürülmüştü? Aynı sebepten. Anneannen de pek durus yaşamamıştı. Demek irsi bir olaymış. Sen de onların yolunduymışsın meğer Nerede haberim yokmuş. <gülüyor> Hapiş! <gülüyor> Unlanmamışsız! <gülüyor> seni öldüreceğim! <gülüyor> öldüreceğim seni! Sana neler söyledi o serseri? Onunla neler yaptın anlat bana lan! Hiç hiçbir şey. Neler yaptın! Elimi bile tutmadı dokunmadı bile bana. Doğru mu söylüyorsun? <gülüyor> Tabii. E ben bunu bana yaptın? Bir delinin yüzünden beni hırpaladın. Onunla aramda bir şey olmadı değil mi? Ne olsun istiyorsun Özür dilerim Hadi yatalım artık Seni kaybetmek istemiyorum Ben neden kaybedeceksin Tekrar yalnız kalmak istemiyorum Seni yalnız bırakır mıyam hiç Senden önce Çok yalnızdım Hadi bırak bunları Gelirken palto mu getir? Hava çok soğuk bu gece. <Gülüyor> Bilmiyorum. Nasıl girdim buraya Ne işin var burada Kapı kilitliydi Hayır değildi Kocam aşağıda Bu sefer gerçekten aşağıda Yalan söylemiyorum Biliyorum gördüm onu Yukarı geldiğimi biliyorum ne, ne demek istiyorsun İhtiyar kocana yukarıya çıkıyorum dedim Çirkin miyim yani Adın Medi miydi senin Hayır Mediydi biliyorum bir iskemle versene. Neden? kapağı açılmasın diye arkasına koyacağım. Niye koyuyorsun? Kocan için belki gelmeye kalkar. Neler saçmalıyorsun sen? Mike aşağıda değil mi? Herhalde gitmişsin. Hayır gidemez. Nasıl korktuğumu biliyor. Çok mu korktun? Evet. Kocan sözünde duran bir adam mıdır? Tabii. Gel gel oturup konuşalım biraz sonra giderim ben. Ne yapıyorsun? Evet ceketimi çıkarıyorum. Ne olur git buradan. Bizden ne istiyorsun? Ölç. Evet. Ne öcünden söz ediyorsun kuzum Abimin hoca Onu Michael öldürdü Hayır o bir kazaydı Hayır kaza değildi Olay örtbas edildi Suçlusu hiçbir ceza görmeden ortalarda dolaşıyor Onu ancak ben cezalandırabilirim Nasıl <gülüyor> İlginç bir şekilde Öldürecek misin onu Hayır Öç deyince aklına öldürmek geliyor değil mi? Hayır Öldürmeyeceğim onu O beni öldürecek Neden? Bir taşla iki kuş vuracağım çünkü Ben ölünce hem senin kocan cezasını çekecek Hem de öldüğüm için Sigorta anneme para ödeyecek Sen bir delisin Tımarhanelik bir deli <Gülüyor> Öyle Deliyim Peki senin kocan ne O bir deli değil mi Neden susuyorsun Onun deli olduğunu sen de biliyorsun Manyak Kocan gelmek üzere Burası ne Yatak odası mı ha, Ne yapıyorsun Evet. Kravatımı çıkarıyorum görmüyor musun Dur saçmalama Mah, gelirse sonra ne de Deli misin sen? Zaten şüpheleniyor. Burada olduğumu biliyor nasıl olsa. Ee, nerede hala gelmedi? Ortalarda yok. Hay Allah! Sözünde dururdu kocan hani. Abim ölmesiydi. Üç gün sonra otuz yaşında olacaktı. Ah bir ölmesiydi. Birlikte çok mutlu olacaktık. Kendine çok iyi işler ayarlamıştı. Kısa zamanda zengin olacaktı. Hayatta en büyük sevkin bir milyonerin kardeşi olmaktı ama <gülüyor> olmadı işte. Seni sıktım diye. Gel sarıl bana Kocanın geleceği yok nasıl olsun Ay, Çık git buradan Çabuk çık diyorum Abimi severdin ama Hem de çok severdin Ben benzemiyor <gülüyor> muyum abime Git buradan Ne olur git yalvarırım git Hayır gitmem Gidemem Gidemem Ay, yapma. Ben abime benzemiyor muyum Söyle sana neden beni istemiyorsun? Masum bırak beni, bırak diyorum, bırak, bırak, bırak. Ay, ay. Sarıl bana, sarıl bana hadi. Bırak beni, ne olursun bırak, bırak beni bırak. Haydi sarıl bana, sarıl, sarıl. Bir söz veriyorum, söz veriyorum. yarın. Ama şimdi git ne olursun sarıl. Mahkemede bir yol açacak sarıl. Hiçbir şey olmayacak. Yapma. May! Vurdu... Vasiyet namim. içerideki kanepede duran... Ceketimin cebinde... Adresim doğurdu... Vasiyetimi... Yerine getirin ne olur. Oh, Mike! Ne yaptın? Başardım sonunda. Ama dediği kadar şancı değilmiş maalesef. Acı çektirdi bana. Hani sen kalpten vururdun. Sırtımdan vurdun oysa. Ah. O, olamaz, olamaz. Onu öldürmüş olamazsın. Hiç öyle görmedim mi? Kanları görmüyor musun? Kan. Kan görmek çok mu üzdü seni. Ama bir daha elini bile sormayacak sana. Neden öldürdün ona? Neden? Neden? Yalan söyledi sana. Amacı ölen abisinin öcünü almaktı. Başardı da. Değer miydi? Saçma sapan bir kızkanşla. Ya. Buna hak etmişti mi? Çocuğun hakkı vardı. Ağabeyini ben öldürdüm. Senin yüzünden öldürdüm onu. Hiç unutmam o günü. Arabasını üç gün izledim. Nerede park edip binerse hazır bir durumda beklerdim. Sonunda en olmayacak bir yerde park etti arabasına. Çok kalabalık bir caddiydi. Park edilmesi yasak olan bir yere park etti. An meselesiydi ona çarpmam Karşıdan karşıya geçiyordu Bize yol veren sarı ışık yanınca Bu da geçmeye başlamıştı karşıdan karşıya Işık yanar yanmaz sonuzla atladım üstüne Önce bir an durakladı Yavaşlayacağımı sandı Ben tam aksi Gaz pedalına öyle basıyordum ki Arabanın döşemesi Delinecekti az daha Ve bütün ağırlığıyla üzerine Bindim Tam çarpmadan önce Bir an göz göze geldik Tanıdı beni ve öleceğini anladı. Sonra büyük bir ses. Polisi çağır. Bir de papaz çağır. Bak gömleğin onun kanına bulanmış. İçeriden bir çarşaf de vücudunu saralım. Çarşaf kan içinde kalır. Ne diyorsun sana? Bir i̇nsan ölüyor burada Çarşafın değeri olur mu Halı getirsen ne çıkar Getireyim of, Her tarafım titri titriyor Midem bulanıyor Kahvaltı da etmemiştim bu sabah Bütün hayatım boyunca oradan oraya itildim Bir kör gibi Bunu benim için yaptın Hayır Soru sorma bana Neden yaptın öyleyse Hı? Neden yaptın O buraya gelmeden önce mutluyduk. Mutlu muyduk gerçekten? Eğer bir işin olsaydı o zaman çok daha iyi olacaktı senin için. Bir zamanlar çalışıyordum. İşsizlik insana her türlü saçmalığı yaptırır. Bunun ölümü beni uzun bir uykudan uyandırdı. Her şey daha berrak, daha belirgin şimdi. <gülüyor> beni ippe çekerler genç şarkı söyleyeceğiz. Şarkı söylemene izin vermezler. İnfaz kurallarına aykırıdır. Onu kıskanlıyorum şu anda Onu bu duruma getirdiğim için Övünüyorum Saçmalıyorsun İçirdiğin şok seni çok sarstı galiba Belki de bittim artık Cesedi içeri taşıyalım ya Hayır Orada kalsın Şu köşedeki telefon kulübesi çalışıyor mu? Bilmem Çok garip Mike Ne var? İlk defa böyle bir duyguyla karşılaşıyorum. Bu olay bizi birbirimize yaklaştırdı. Evet. Sen de aynı şeyi duyuyorsun değil mi? Duymam. Ya da duymamam ne değiştirir ki artık? Mutlu bir sonla bitiriyoruz bu işi.